Ey tane racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Allah hamd onun kutlu peygamberine salat ve selam o nebinin mübarek ellerinde yetişen bütün sahabe ikrar efendilerimize selam siz muallim kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslümanlar olarak e, ciddi bir zafiyetimiz var programlı çalışma hus hususunda. Hep kervan yolda düzülür bir bismillah yola çıkalım. Ondan sonra Allah ne verdiyse deyip yürümeye alışmışız. Biz biraz bunu değiştirelim dedik. Biraz programlı ve planlı çalışmaya hem kendimiz alışalım hem de hayır adına bu manada birilerine işte istifademiz olursa faydamız olursa da iyi bir sünnet açma noktasındaki sizin okuduğunuz o çığır hadisi hepinizin aklındadır o hadisin müjdesine nail olalım dedik elhamdülillah 3 senedir özellikle Siyer Araştırmaları Merkezi'nde Elimizden geldiğince kardeşlerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz Bu çalışmalardan bir tanesi işte bu Sufa Meclisleri Biliyorsunuz 5 yıllık bir program bu Çok kolay bir şey değil 82 yıl 82 sahabi projesinde başlattığım zaman Allah selamet versin Ramazan Kayfım hocam dedi ki Hocam 3 yıl yaşayacağına Garantin var mı? ben dedim yok ama ben başlatıyorum. Allah tamamlatırsa tamamlanır. Tamamlanmasa ben biliyorum kardeşlerim benden sonra tamamlayacak. Mesele zaten bizim nihayete erdirmemiz değil. Mesele hayrı başlatıp Allah nefes verdiği müddetçe de devamı adına gayret etmektir. Ondan sonra bayrağı dev devr alanlar ötelere götüreceklerdir. İşte biz SUFFA meclislerinde de bu 5 yıllık pro programda Başlatılan projede böyle bir plan üzerine Bir disiplin üzerine yürüyelim dedik İnşallah Bu senenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz Şimdi ben alıyorum arkadaşlardan raporları gerekli Şeyleri soruyorum Şenay Hanım'a Yasemin Hanım'a soruyorum Bazen Ceyhun kardeşim sürekli bana Rapor ediyor Elhamdülillah iyi bir gidişat var en azından geriye doğru sarmıyor makara ileriye doğru sarıyor bu güzel bir şey ama yeterli mi deseniz değil çok güzel bir şey söyledi Ceyhon İki araya da dolaşmak gerekiyor yani ne yapılan işi basit görmek gerekiyor ne de yapılan işi büyük görüp ondan da büyüklenmek gerekiyor biz sahabeden bunun edebini öğrendik mesela onlar çok büyük işler yaptılar Ama Kur'an'ın telkini ile hel mezid şuuruyla yaşadılar Hep daha ötesini istediler Hep daha ötesini istediler Daha ötesine talip oldular ve daha ötelere götürme adına da gayret gösterdiler Hiçbir zamanda yaptıklarını basite almadılar Çünkü Yapılan iş eğer rıza ilahi içinse ki inşallah öyledir. Allah başka hiçbir şeyi katıştırmasın. Niyetlerimizdeki o selimiyeti her daim muhafaza etsin. Amin deyin. İhlas üzere yaşatsın. İhlasımızı daim kılsın, ziyadeleştirsin. Ve bu manada bize başka bir mülahaza peşine koşma gibi bir yanlışa düşürmesin ki... İnşallah son nefesimize kadar o bereket her zaman üzerimizde daim olsun. İşte biz bu şuurla yürüdüğümüz zaman yani onun rızası adına atılan en küçük adım bile çok büyüktür. Size derslerde anlatmışımdır. Şimdi aklıma geldi yine anlatmamda bir beyis yok. Talha İbni Ubeydullah Aşere-i o büyük insanı Uhud günü çok kahramanlıklar yapmıştır ama... Efendimiz orada söylediklerini söylemiştir ama cennet müjdesini orada vermemiştir. Ne zaman ki Talha İbn Ubeydullah bir yamaca doğru geldiği zaman Efendimiz kayanın üstüne doğru çıkmak isteyip de yaralandığı için çıkamayınca hemen Efendimizin ayaklarının altına kendisini atıp Bas ya Rasulullah dizime bas ve çık deyip kendini merdiven ettiği zaman. Efendimiz de basıp o kayanın üstüne çıktığında evcebe talha dedi. Talhaya cennet vacip oldu. Bu kadar basit bir amelle mi ya Resulallah? Efendimiz sadece tebessüm etti. Senin nazarında basit. Eğer bir iş Allah için yapılmışsa, Allah adına yapılmışsa o iş basit değil. Onun basit olmadığının güzel bir örneğini söyledi aslında Efendimiz bize. Hal böyle olunca biz de bu manada çok daha gayret içerisinde olmalıyız. Artık şunu da aşmak gerekiyor Müslümanlar olarak. Yani sen ben bizim oğlan oturuyoruz işte konuşuyoruz tartışıyoruz. 10 senedir 15 senedir zaten birbirimizi tanıyoruz. Bizim oralarda bir tabir vardır. Bitimiz piremiz bir kazanda kaynamış ne olduğumuzu biliyoruz birbirimizin. Akşama kadar oturduğumuz zaman aynı meseleleri konuşuyoruz. Ya biz o işi cennete bırakalım. Evet muhabbet güzel bir şey insan istiyor da gönlünden de geçiyor ama e şimdi imandan mahrum binler var. Niye bizim sufa meclislerimiz etilerde, ulusta, nişantaşında olmasaydı? Niye bizim sufa meclislerimiz bugün Bağdat Caddesi'nde hevalarının ve heveslerinin peşinde koşan ve dinlerini hevaları kılan o mazlum o Mustazaf onlar Mustazaf siz zannetmeyin ki Mustazaflar sadece Suriye'de şu anda baskı altında Onlar da Mustazaf şeytan almış Parmağına oynatıyor onları Niye onlar da olmasaydı Niye biz onlara duyurmayalım Binlerce mahkum var bugün cezaevlerinde Niye onlar için özel çalışmalar yapmayalım Türkiye'nin dört bir tarafındaki cezaevlerinde sufa meclislerimiz olmasın İçimizdeki kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz her taraftaki cezaevlerine gidip oradaki mahkumlarla oturup onların bir kader mahkumu olmadığını, o tabir yanlış bir tabir ve tevhid akidesine aykırı bizatihi oradaki bulunuşlarının ne anlama geldiklerini anlatacak ve onlara dini, İslam'ı, imanı, Kur'an'ı anlatacak halkalarımız olmasın. Niçin bugün dünyanın dört bir tarafında bu manada mahrum olan insanlara buralardan eller uzanmasın. Neden biz hesaplarımızı kitaplarımızı bunların üzerine yapmayalım? Neden bu manada farklı projeler üretmeyelim ve üzerlerinde yoğunlaşmayalım? Bunlar gerçekten önemli şeyler ve hepimizin bu manada sorumlulukları var. İnşallah ben arzu ediyorum, temenni ediyorum... Gerçekten bu konuda içimizde bunun ızdırabını çeken kardeşlerimiz de olacak. Projeler üretecekler. Daha da yaygınlaştıracaklar. Belki biz beş yılın sonunda genel bir değerlendirme yaptığımız zaman çok daha farklı şeyler göreceğiz. Kesinlikle mesele sayı değil. Mesele o keyfiyetin ortaya çıkmasıdır. Nitelik meselesidir. Bizim başarıyı sadece ve sadece sayılar üzerinde hesap etme gibi bu çağın insanının hastalıklarından biriyle işimiz yok olmamalı da aslolan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o büyük insanlar gibi iman kesilip iman üzere yürüyen insanlar gibi olmaktır. Yoksa bunda sayı adına hiçbir zaman bizim bir takıntımız ve hesabımız olmamalıdır. Ama Müslüman olarak da bizim bu mesajı insanlığın tamamına duyurma gibi bir arzumuzun ve hedefimizin olması da unutulmamalıdır. Allah bu konuda inşallah hepimize bilinç versin, şuur versin, ihlas versin ve bizi bu manada bu güzel hizmetin bir köşesinde Rabbimizin rızasını elde etme adına ızdırap içerisinde olan onun dinini dert edinen o bahtiyarlardan eylesin inşallah. Bugün yapacağımız ders bir kitap kritiğidir biliyorsunuz sünnetin tespiti diye size verdim İnşallah hepiniz okumuşsunuzdur bu kitabımızın üzerinde biraz yoğunlaşacağız Belki biraz sorular üzerinde duracağız da ben birkaç hususa dikkatlerinizi çekip ondan sonra sorularınızla devam ettireyim Bir acımız var çok acayip bir acı bu da Eskiden İslam ümmeti değerlerini düşmanlarına karşı savunuyordu. Öyle bir duruma düştük ki şimdi değerlerimizi dostlarımıza karşı savunuyoruz. Garip bir şey ama böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani düşünebiliyor musunuz biz hadisi, sünneti, fıkı, neyse artık o. İslam'ın değerlerini düşmana karşı savunmamız gerekirken, düşmana karşı bu manada bir gayret içerisinde olmamız gerekirken Saldırı içimizdeki dostlardan geldiği için biz dostlarımıza derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir acı bir sıkıntı ama böyle bir şeyde var. Öyle bir mantık gelişti ki İslam toplumu içerisinde adama sünnet hadis dediğiniz zaman yani haşa yüz binlerce kez haşa sanki Kur'an'ın rakibi bir şey söylüyorsun. Yani bir hadis dediğinde ama Kur'an da var dercesine bir refleks var insanlarda. Sünnete ait bir şey öneri sürdüğün zaman ama Allah'ın ayeti de var dercesine bir şey var. Bu belki ilk bakışta masumane bir şeymiş gibi gözüküyor ama zihin altında 30 yıllık bir birikimin refleksinin bir ürünüdür bu. Siz de sordunuz mesela bana o ilk derslerde size de soruldu. Biz hadis dersleriyle başlattığımız zaman da niye hadis diye soruldu? Biz içimizden de sorduk dışımızdan da o soruların muhatabı olduk. Neden bu soru soruluyor? Çünkü böyle bir sıkıntımız var. Yani birbirlerinin rakibi olma gibi, rakibi görme gibi bir yanlışla karşı karşıyayız. Son 100 yıldır ümmetin özellikle siyasal anlamda gücünü kaybetmesiyle birlikte, Batının içimize soktuğu birçok farklı ve zararlı unsurun vesilesiyle ümmetin denge meselesinde bir sarsıntısı var. Ve halen bu devam ediyor. Birileri bu dengenin sarsmasının zemininde olan hastalığın ne olduğunu tartışacak, ne olduğunu tespit edecek ve bunu ortaya koyup bulacağı yerde Yine içimizdeki dostlarımız faturayı 1400 senedir ümmetin sahih geleneğine kesmeye başladılar. Ve öyle yanlış öyle derin öyle sıkıntılı söylemler var ki somutlaştırıp isim vermek istemiyorum. Siz de sakın bana isim sormayın benim derdim şahıslarla değil ama bir hastalığı tespit etmek istiyorum. Şöyle bir mantık var. Peygamber Aleyhisselatu vesselamdan sonra sahabeye devredilen bu sahih din ne yazık ki Emevilerden sonra Emevi sultasının baskısı ve despotizmiyle kaymaya başlamış. Emeviler sahih dini geleneği kendi geleneklerine göre kendi düşüncelerine göre tahrif etmişler. Emeviler tahrif edilmiş dini Abbasilere devretmiş. Abbasiler o tahrif edilmiş dini almış yaşamışlar. Ne Emevilerde ne Abbasiler döneminde yaşanan din peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği din değil. Abbasilerden sonra Osmanlı'ya devredilmiş. Osmanlı Kur'an'a sırt dönmüş. 600 sene Kur'an'ı hiç tercüme etmemiş. Hiç insanlara Kur'an anlatmamış. Kur'an'la insanlar arasındaki kapılar kapanmış. Böyle olarak 14 asırdır bu insanlar Kur'an'dan koparılmış ve 14 asırdır biz aslında Allah'ın bize gönderdiği dine değil birilerinin uydurduğu dine tabi olmuşuz. Yahu Allah aşkına bu nasıl bir hastalıktır? Bu nasıl bir sapmadır? Bu nasıl bir düşüncenin mahsulüdür? İnsan anlamakta zorlanıyor. Böyle demek bizim 14 asırdır başını Hasan'ı Basri'lerin çektiği başını süfyan Sevrilerin çektiği, başını Said İbni Müseyyeplerin çektiği, başını ataların çektiği, ikrimelerin çektiği, mücahitlerin çektiği, başını İmam Ebu Hanife'nin çektiği, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet bin Hanbel'in, Yahya İbni Ma'inlerin, Tausların, şunların, bunların, İmam Gazali'lerin çektiği, o koca silsileyi ve 14 asırdır oluşan müktesabatın tamamını devre dışı bırakmaktır. O insanların hiçbiri anlamadı hiçbiri doğrusunu bulmadı da biz mi şu anda bulduk biz mi tespit edebildik biz neye binaen bunu yaptık nasıl bu sözleri söyleyebiliriz bu kadar insanla yarın akilette karşı karşıya gelip bunlarla nasıl hesaplaşırız nasıl onlarla yüz yüze bakabiliriz hiç mi bunları düşünmeyiz hiç mi bunlar aklımıza gelmez. Evet ortada bir hastalık var bir sıkıntı var bunu inkar edemeyiz sıkıntı olduğu için ümmetin hali bu ama bu sıkıntının faturasını biz kalkıp da selef ulemasına halef ulemasına kesersek en büyük haksızlığı biz ederiz ve hastalığı yanlış yerden başlatırız yanlış tedaviden başlatırız teşhis yanlış olduğu için ve biz o hastalığın içerisine batar gideriz Allah muhafaza dolayısıyla burada senin bir akıl ile bu meseleyi düşünmemiz lazım ve gerçekten bu mesele hakkında konuşurken ümmetin sahih geleneği diye bir geleneğin var olduğunu unutmadan dini gönderen Allah'ın dini koruyacağına dair vadi ortadayken tahrif olunduğunu söylemek 300 senedir 500 senedir insanların tahrif olunmuş bir dini yaşadıklarını söylemek bizi yarın Allah katında çok kötü duruma düşürecek bir şey olduğunu unutmamamız lazım. Biz bir hastalık varsa onu teşhis edelim ama bu hastalığı teşhis etmek adına kalkıp boyumuzdan büyük haddimizi aşan bizi zorlayacak bizi sıkıntıya sokacak meseleleri konuşmamız en başta kendi ayağımıza kurşun sıkmaktır. Çünkü yürümek için onlara muhtacız yaslanmadan sen yürü bakım İmam Bukhari'ye nasıl yürüyeceksin konuştuğun alan dindir. Dinden konuştuğun zaman mecburen bir delile yaslanmak durumdasın desen ki ben hepsini silim süpüreyim bana Allah'ın kitabı yeter ben o kitabın üzerinden konuşurum ondan başka bir şeyim yok sana zaten söyleyecek bir şeyimiz yok söylenecek bir şey de olmaz ondan sonra ama böyle bir şey olmayacağını kabul ediyorsanız eğer ki etmek durumundasınız. Çünkü Kur'an kabul etmenizi size söylüyor. Dön dolaştırıyor Kur'an. Sizi Resulullah'ın kapısının önüne getiriyor. Onsuz dinin yaşanmayacağını söylüyor. Rehber ekmelin onun olduğunu söylüyor. Onun tebliğ görevinin olduğunu söylüyor. Onun tebliğ davet görevinin olduğunu söylüyor. Teskiyenin onunla olacağını söylüyor. Onun eliyle olmazsa dinin yaşanmayacağını söylüyor. Birçok şeyi söyleyen Allah'ın kitabı ortada bizim kalkıp da o geleneği bir ölçüde silip süpürüp devre dışı bırakmamız kendi kendimizin aslında katline ferman düzmektir. Dolayısıyla böyle bir yanlışı ve bugün var olan bir rüzgarı ne olur bizler kendi dünyamızda kesinlikle içimize dahil ederek ve zihinlerimize akıtarak bu rüzgardan etkilenmeyelim elbette ki etkileniyoruz çünkü sert esiyor rüzgar ben de onun farkındayım ben de aynı zeminde yaşıyorum. Ama ne olursa olsun bu konuda bizim biraz daha titiz olmamız gerekiyor ve değerlerimize güvenmemiz gerekiyor. Bakın yakın bir zamanda üniversitedeki kızlarımız da var içimizde onlara da üniversitedeki erkek öğrencilerimize de bir kitap okuttum. Alman bir Yahudinin kitabı Horowitz'in. İlk dönem siyer kaynaklarıyla ilgili kitap hatırladınız değil mi kitabı? Kitapta bir Alman müsteşriğin bizim kaynaklarımızı anlatması var. Adam bizim kaynaklarımızı bugün bizim kaynaklarımızı anlatan güya dosttan güya Müslümandan daha iyi anlatıyor. O adamın kendi itiraflarıyla bizim ilk dönem siyer kaynaklarımıza bakışına bir bakın. Bir de bugün bizim ilahiyatlarımızdaki bir hocamızı dinleyin falanca ilahiyat işte isim vermeyeyim. Hangisi Müslüman hangisi içimizden se seçmek mümkün değil. Biri değerlere almış hedef tahtasına koymuş elini almış bir ok değerlere ok atıyor. Bir diğeri de insaflı bir ilim adamı gözüyle ne varsa onu resmediyor. Tarafsız bir gözle resmeden bir insanın insaflı yaklaşımı Bizim içimizde güya bize dost gözüken insandan daha insaflı. Böyleyse eğer bizim biraz oturup bu meseleleri en azından irdelememiz gerekiyor. Bakın gelecek hafta cumartesi ben Mehdi meselesini anlatacağım. Anlatacağım anlatacağım anlatacağım en son bir noktaya getireceğim sözü. Orada söyleyeceğimi burada söyleyeyim size. Diyeceğim ki arkadaş her meseleyi konuşmak gibi bir derdimiz yok bizim. Altından çıkamıyorsak susmayı bilelim. Yani yarın Allah şu mesele hakkında niye konuşmadın diye bize sormayacak. Onu sorduğu zaman da ya Rabbi okudum benim kapasitem yetmedi ancak bu kadarını okudum bu kadarını konuştum der susarız. Ama bilmediğimiz halde görüş beyan ettiğimiz tam anlamıyla iç dünyasına hakim olmadığımız meseleleri konuşmamız yarın Allah katında bizi sorumlu tutacak. Bil, bilmiyorsun niye konuştun diyecek. Sen bu mesele hakkında ne bedel ödedin ne kitap karıştırdın falanca hocayı duydun televizyonda hoşuna gitti. Mantıklı sözler yaldızlı sözler al bu doğru dedin kalktın aynısını sen de söyledin. Araştırmadan soruşturmadan binlerce insanın imza attığı meselenin aksine onu söyledin ve onu yaptın. Derse bize ne deriz susmak güzel bir şey İnanın her meseleyi konuşacağız diye bizim bir derdimiz yok. Sahabe de konuşmamış de konuşmamış sormuşlar çoğu insan sorulan soruya bilmiyorum cevabını vermiş bilmiyorum demek kadar da güzel bir cevap yok eğer bilmiyorsan bilmiyorum de en doğru cevap o en doğru cevabı vermiş oldun orada laf şey kalabalığı yapıp da bir şeyler anlatmanın bir alemi yok. Bilmediğim meseleyi bilmiyorum de ben bu meselenin ehli değilim de ben bu meseleyi araştırmadım de çok merak ediyorsan biraz araştırayım de bu meseleyi araştırmış insanlara sor soruştur görüş al bedel öde ondan sonra konuş bilmediğim meseleleri konuşup da başla niye bela açasın İşte bu meselede biraz bizim gerçekten titiz olmamız lazım neden ben bu kitabı size okuttum bilmem anlatabildim mi derdimi. Eğer anlattımsa anlattım, Anlamat, anlatamadımsa da size buradan anlatayım. Şimdi açın kitabın 22. sayfasını, oradan bir bölümü beraber okuyalım. Öncesinde bir şeyler anlatıyor, kitabı okuduğunuz için bir yerden itibaren okuyacağım size. Bu ve benzeri akımlara göre sünnet... Artık bir hukuk kaynağı olmaya elverişli değildir. Bunu önde anlattığı akımların görüşü olarak söylüyor. İslam'ın anlaşılmasında Kur'an'ın içerdikleriyle iktifa etmek gereklidir. Yani onların görüşlerini bize söylüyor şimdi. Ayrıca akıl sahibi kimselerin Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı anladığı şekilde onu anlayabileceği tezini öne sürmüşlerdir. Bu cümleyi iyice dinleyin ve bu kitap 1962'de yazılmıştır unutmayın. Ne dedi? Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı anladığı şekilde onu anlayabileceği tezini öneri sürmüşlerdir. Allah sana uzun ömür versin Muhammed Accaç El Hatip. Hele şimdikileri duy bizimkileri bizimkiler şimdi diyor ki biz peygamberden daha iyi anlarız. O zaman demek ki bu kadarını diyorlarmış. Şimdi bir üstü, bir üstü de çıktı onun ne yazık ki. İslam düşmanları bu tür iddialarla Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak ve onları akidelerinden soyutlamak istemektedirler. Bu yolla kendi fikirlerini İslam beldelerinde yayma imkanı bulup fikri bir ha hakimiyet sağladıktan sonra maddeden de hakimiyet sağlamayı düşünmektedirler. Esefle söylemek gerekir ki İslam kültürünü tam anlamıyla kavrayamamış bazı gençlerimiz, gerçekte düşmanlarımıza hizmet eden bu tür fikirlere kapılmışlardır. Sanki bugün anlatıyor, anlatıyor bize. Bu ise sünnet yoluyla bize ulaşan hükümlerin edebi ve ahlakı, ahlaki rehberliğine daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir dönemde saflarımızı bölmüştür. Milletler kendi kültürleriyle övünüp iftihar ederken özellikle de diğer dinlere mensup bazı ilim adamları Bizim hukuki kültürümüzün üstünlüğünü itiraf ederlerken bazı Müslümanların kendi asil kültürlerinden bir haber bir şekilde bu tür fikirlere kapılmaları tuhaftır. Bir zamanlar alemin efendileri olan Müslümanların uzun bir zaman sömürünün baskısı altında inleyip tefrikanın ve zilletin acısını tattıktan sonra kendi kültürlerine sarılmaya ve buna sahip çıkmaya her zamankinden fazla ihtiyaçları vardır. Bizler uyanışımızda şeriatımıza yani kitabımıza ve peygamberimizin sünnetine dönmek zorundayız. Esaret zincirlerini kıran, üzerinden cehalet toprağını atan, gözlerinden körlük perdesini kaldıran, bizlerin özgürlüğümüzü tamamlama yolunda atmamız gereken adımlardan biri de saflarımıza sızıp bizleri bölen bu tür fikirlerden arınmamızdır. Bazı kardeşlerimiz iyi veya kötü niyetlerle bu fikirleri taşımış olabilirler. Ama bu fikirlerin güçlenmemizi ve saadetimizi istemeyen düşmanlarımıza hizmet ettiği şüphe götürmez bir gerçektir. Olayı çok güzel bir biçimde bize resmediyor. Allah selametini versin Muhammed Acac el-Hatibin. Dediğim gibi kitap 1962'de yazılıyor. Nerede yazılıyor? Nerede yazılıyor? Kahire'de yazılıyor. Aslında bir master tezidir. master'ın tamamlamak için yani yüksek lisans tezidir bu, bu tez. 1962 ve Kahire dediğimiz anda aklımıza bir şey gelmeli. Geldi mi aklınıza? Ne geldi aklınıza? Hayır, hayır, hayır. Direkt kitapla, kitabın muhtavasıyla alakalı. Siyasi söylemle değil. Mısır'da sünnet inkarcılığının zirveye vardığı dönemdir. Aslında bugün bizim yeni yeni duymaya çalıştığımız ve yeni duyduğumuz zaman aha bu da mı varmış diye ağızımızı açarak dinlediğimiz bazı meseleler var ya 1950'li yıllardan itibaren Mısır'da konuşulmaya başlanıyor. 50'den 74'e kadarki süreçte Bugün sizin yeni yeni duymaya başladığınız onlarca mesele o gün tartışıldı. Daha da ilgincini söyleyeyim size o gün Mısır'da o 25 yıllık süreçte 50'den 74-75'e kadarki süreçte Mısır'da yeni yeni konuşulan meseleler de aslında ilk dönemlerde tartışıldı tartışılmıştı. Biraz ambalaj değişti yoksa bu konuşulanlar bugünün meseleleri değil. mürciyenin meselesidir. Mutezile'nin meselesidir. Hariciler'in meselesidir. Şia'nın meselesidir. Cebriye'nin meselesidir. Kaderiye'nin meselesidir. Şudur budur ve hepsinin gölgeleri var bugün modern. Modern gölgeleri var hariciliğin modern gölgesi var, kaderiyonun modern gölgesi var, cebriyenin modern gölgesi var, mutezile zaten var, o mutezile şimdi tam böyle modernizmin tam şeyidir yani yansıtma adına güzel bir örneğidir, onun var, bunlar vardı zaten vardı ama yeni yeni İslam ümmeti içerisinde içimizden insanların diliyle tartışılmaya başlanınca biraz bize, Cazip geldi yani topluma cazip geldi ve müşteri edindiler. Mısır'da bu meseleyi dile getiren 3 isim var. Çoktur da aslında bu işi 3 tane isim fikir babalığını yapmışlardır. Ahmet Emin vefatı 1954'tür. Mahmut Ebu Reyye, biliyorsunuz onun kitabı Türkçe'ye de ter tercüme edildi 1970'tir. Taha Hüseyin 1973'tür. 50'den başlayıp 73-75'lere kadar Mısır'da ciddi bir biçimde, üniversitelerde, Ezher'de, halk nezdinde tartışılan bazı meseleler bir anda bizim gündemimize de geldi ve biz şimdi yeni yeni bu meseleleri tartışmaya başlıyoruz. 62'de Muhammed Acac el-Hatib'in bu kitabı Kahire'de yazdığı zaman, Nasıl bir zeminde ve nelerin konuşulduğu bir zeminde bu kitabı yazdığını da unutmayın ona göre bir savunmacı ustuf var bazı şeylerde biraz denge ufak da olsa kaymaya doğru gittiği zaman onu ona bağlayın yani meselenin böyle bir zemin olduğunu hiçbir zaman unutmayın ki kitabın değerlendirmesini ona göre yapalım ciddi bir kaynak taraması var. Fark ettiniz değil mi? İnanılmaz derecede kaynak kullanımı var. Arkadaki kaynakça da öyle. Ama özellikle kitabın içinde verdiği İslam Kütüphanesinin, İslam müktesebatının ensap olarak, hadis olarak, rical kitabı olarak, esma olarak, günye olarak, tabakat olarak, hadislerdeki cerh ve tadil olarak, açıklamaları ve şerhleri olarak nasıl bir müktesebata sahip olduğumuza dair verdiği o liste de aslında elimizdeki müktesebatın değerini ve kıymetini anlamamız açısından da mühimdir. Ama istifade ettiği kaynakçaya da şöyle bir baktığınız zaman, Şurada sadece bir bölümünü veriyor 179 tane kullandığı kaynağın dışında da kitapta yine bir o kadar kaynak kullandığını görüyoruz. Verdiği kitapları incelediğiniz zaman da nasıl geniş bir kaynak üzerinde konuşuldu ve bu manada bir bedel ödendiğini de bilirsiniz. Kitabın asıl ismi ne Es-Sünne Gable Tedvin yani tedvinden önceki sünnet. Ya da nasıl tercüme edelim tedvin asrından önceki sünnetin tespiti öyle tercüme edelim ki sünnetin tespiti olarak tercüme edilmesinin hikmeti de odur. Tedvin asrı ne zaman onu kastetmiyor burada doğru ama onu kastetmiyor o kastını şey yapalım Ömer İbn-i Abdülaziz hicri birinci asır Ömer İbn-i Abdülaziz'in yaptığı ilk resmi tedvin ve onun öncesi yani Ömer ibn Abdülaziz'e kadar getiriyor zaten süreci. Ondan önceki şeyi tedvin sürecini anlatıyor aslında kitapta. O zaman hangi asırdan bahsediyor? Üç tabakadan bahsediyor. Asırdan ziyade bir asır var ortada. Üç tabakadan bahsediyor. Sahabe, tabi'in, etvai tabi'in. Üç dönem içerisinde sünnetin tespiti, tedvini... Sünnetin bir araya getirilmesi ve bu konudaki kitabet, hıfs, neyse mesele, onların hepsinin nasıl işlediğini bize anlatıyor. Zaten müsteşliklerin, oryantalistlerin Hedef aldığı noktada orası tedvin için bir şey demiyorlar. Diyorlar ki tamam tedvin oldu İmam Bukhari çıktı işte Hicri 2. asrın ortalarında bu işi yaptı. Ondan sonra işte diğerleri birer birer çıktılar ve gerçekten ciddi bir tedvin hareketi başladı. Ve bu konuda özellikle hadis çerçevesinde ciddi bir müktesebat oluştu. Meseleleri o değil meseleleri ne diyorlar ki iki buçuk asır boyunca Müslümanlar Sadece sünnetin tespiti noktasında, sünnetin oluşumu noktasındaki temel malzeme olan hadisin sözlü rivayetiyle uğraştılar. O ondan duydu, o onu aktardı. O ondan duydu, o onu aktardı. Böyle olunca da kıssalar çıktı, kıssacılar çıktı. İslam düşmanları ortaya çıktı. Hizipler, fırkalar, bölünmeler, şunlar bunlar. Herkes kendi tarafını kendi taraftarlığını kendi hizbini fırkasını görüşünü desteklemek adına da binlerce hadisler uydurdular ve o hadisler devride devride devride hicri 2. asrın ortalarına geldi tedvin asrındaki alimler de işittiklerini aldılar kitaplara dolayısıyla bugün Müslümanların hadis külliyatlarında ciddi oranda uydurma rivayet var iddia bu işte kitabın şeyi de Genel muhtevası da bu iddianın aslında yanlış olduğunu ispatlamaya dayanıyor. Hayır Müslümanlar bu işi bir asır boyunca sadece sözde bırakmadılar. Evet söz önemli bir alandı ama yaşadılar. Yaşanan bir şey vardı birbirlerine yaşayarak aktardılar birbirlerinin içerisine gördüler sahabe tabi'in devrine intikal ettirdi o yaşayan hayatı yaşayan sünneti onlar ötekine yaşanarak geldi bunlar kitaplara dönüşmemiş ol olsa dahi toplumun içerisinde yaşanan bir sünnet vardı ama buna rağmen işte kitabı sadıka gibi Abdullah İbni Amr'ın e, yaz yazdığı kitap mücahide devredilen Ondan önce Ömer i̇bn Abdülaziz'in 70 tane Bedir ashabından bizzat duyarak yazdırdığı kitaplar ve onun öncesinde bireysel anlamda bazı sahabilerin ve tabi'inlerin çabaları bunlar sünnetin tespitinde o 3 tabakada sahabe tabi'in ve etfai tabi'in dönemindeki süreci bize veriyordu. Dolayısıyla bu manada aslında onların iddialarına verilmiş bir çaba. Eğer bu Tam anlamıyla zihinlerde netleşirse ondan tedvin asrından sonraki de kitapları değerlendirmek işi biraz daha kolaylaşacak. İşin temeli bu olduğu için mesele biraz daha bunun üzerinde yoğunlaştırılmış. Şimdi Muhammed Acac el-Hatib'in kim olduğunu araştırdınız mı hiç? Buzat Suriyeli Kahire'de işte master'ını yapıyor. Daha sonra Dimeşke dönüyor Suriye, Şam'a. Çok büyük bir muhaddis. Bundan birkaç sene önce Türkiye'ye geldi. O zaman da yaşı epey ilerlemişti ama yine imanın verdiği bereketle baya güzel şeyler de yaptı. Ankara'da bir programa katılmıştı. Şu anda nerede olduğuna dair bir bilgi yok. Ben geçenlerde Suriyeli bir alimimizle bir vesileyle bir araya geldik. Muhammed İsmail'le ona sordum haberiniz var mı diye. Yok onların da haberleri yok. Herhalde güvenlik gerekçesiyle tam anlamıyla yeri söylemiyor. Ama gerçekten e, Suriye'nin yetiştirdiği çok önemli muhaddislerden bir tanesidir. Allah ömrünü daha da ziyadeleştirsin inşallah. Biz sadece bu kitabını biliriz. Muhammed Acacel Hatib'in 27 tane kitabı var. Bu kitap dahil ve hepsi de hadis üzerine özellikle sahabeler üzerine mesela Zeyd bin Sabit'le ilgili çok güzel bir çalışması var. O Kur'an'ın biliyorsunuz heyet başkanı olduğu için Kur'an'ın Nakli ve tespiti ve ortaya konmasıyla hadisin bu manadaki tespitini de bir kıyas yapıyor orada. Güzel kitapları ve çalışmaları var. İnşallah ömrünün o bereketli sürecinden biz de istifade etmiş oluruz. Evet geçelim mi sorulara? Hadi bakalım. Esselamu aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Birkaç tane sualim olacak. Eee... Öncesinde Ceyhun ağabeyin söylediği bir şey var, aklıma bir şey getirdi, onu paylaşayım müsaadenizle. Buyurun. Ee, Bediüzzaman Hazretleri e, diyor da hocam ahirete taalluk eden en küçük bir mesele dünyaya taalluk eden en büyük bir meseleden daha ehemmiyetlidir. Zira bir tanesinin neticesi ebediyete bakarken diğerinin neticesi dünyaya bakar. Fark buradadır diyor, Eyvallah. bu benim hoşuma gitti. Bir de hocam bu e, ifade ettiğiniz sözlü kültüre güvenmiyor. İşte sahabinin e, hadisleri sözlü olarak birbirlerini nakletmesi. Bu benim aklıma şunu getiriyor. İki tane ama bir tepsiden baklava yiyorlarmış. Bir tanesi diğerine demiş ki ya sen niye iki dilim yiyorsun demiş. O da demiş ki ya sen de ağmağısın ben de ağmağıyım. Nereden görüyorsun iki dilim yediğimi? Ben öyle yiyorum da onun için demiş yani Tabii. kendisi öyleymiş <gülüyor> acaba bunların o sözlü kültüre güvenmemeleri kendi sözlerine dememiyor. güvenmemelerinden mi kaynaklanıyor bu beni de biraz Allah duyursun senin sözlerini inşallah. <gülüyor> hocam e, şimdi ben Ceyhun abi gibi heyecan yaptım yerleri karıştırdım sayfa hocam 151 de Amr bin El As radıyallahu anh'ın bir sözü var evet ee, şöyle geçiyor, bunu belki de ben e, mesleğimiz gereği soracağım, belki de hususi olacak. Buyurun. Şöyle bir ifade var, neden şu çocukları bir kenara atmışsınız? Böyle yapmayın, onlara da meclislerde yer açın ya. ve hadis dinletip anlamalarını sağlayın. Onlar bugün için topluluğunuzun küçükleri ama yarının büyükleridirler. Şimdi muhterem hocam, bu söz paralelinde... Çocuklardan oluşan bir hadis meclisi açmanın ve cami dendiğinde, özellikle böyle yaz Kur'an kursları dendiğinde, işte Elif Bey'e cüzünden başlatıp ortalarına geldikten sonra da çocukların köye tatile gidip, onun da yarım kalması gibi bir sancıyı çekiyoruz. Ve buraların sadece Kur'an'ın lafzının değil, böyle bir hadis halkasının da oluşması ve geliştirilmesinin önemi ve bu halkayı çocuklar da yaparken yapıcı ve hikmetli üslubun nasıl olması gerektiği hususunda ben e, fikirlerinizi hocam istirham ediyorum. Bir de hocam bu Kur'an'ı hadisleri Kur'an'a arz etme meselesi. Yine kitabın şöyle 200. 202. sayfasında Abdurrahman bin Mehdi'den rivayet olunan haricilerin ve zındıkların şu hadisi uydurduğu haberi gelince ki diyor hocam. Rivayet şöyledir. Eğer benden rivayeten sizlere bir hadis ulaşacak olursa onu Allah'ın kitabına arz edin. Şayet Allah'ın kitabına muvafıksa onu ben söylemişimdir. Ve devamında doktor Mustafa Sıbai bu haberi çok güzel bir şekilde irdelemiş ve bunun zındıkların bir uydurması olduğunu belirtmiştir. Ben bu ifadeyi çok duyuyorum hocam. Evet. Mesela iki mesele var. Bu hadis sahih mi değil mi? Hatta şu ifadeyi duydum. Bir hadisin tariki, isnadı sahih ama metni batıldır diyor. Kur'an arz ediyoruz, böyle bir şey çıkıyor diyor. Çünkü bunu mesela esas alıyor. Evet. Bir de hocam son defa bu paralelde yine ayeti kerime de kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'une yuhibbukumullah var. Bu paralelde bunu nasıl anlamalıyız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel ve önemli meseleler. Bugün işte bu bahsettiğimiz zihniyetin hadislere getirdiği eleştirilerin en başlarından bir tanesi de, en önemli meselelerden bir tanesi de ulemanın senet noktasında iyi bir tenkit yaptığı ama o senetin bize ulaştı, ulaşan metninin tenkidinin yapılmadığı yönündedir. Diyorlar ki evet ümmet tarih boyunca, senet noktasında, isnat zincirinin sıhati konusunda çok önemli şeyler söylediği Büyük bir gayret ortaya kondu. Cerh ve tadil gerçekten bu manada işletildi. Kim kimden almış, doğru mudur, tarihen yaşamış mıdır, sika mıdır, değil midir bu konuda ciddi bedeller ödendi. Ancak bizatihi hadis, metni bu konuda incelenmedi. Metin tenkidine girilmedi. Bu kesinlikle bir iftiradır. Yani bunu Hangi biri yapabilir? Ulema kalkacak da şundan alınmış bundan alınmış bu noktada ciddi bir emek verilecek ve gerçekten büyük bir bedel ödenecek. Ama hadislerin Kur'an'a arz edilme meselesinde zaafiyet yaşanacak. Böyle bir şey olmaz. Gerçekten biz tarafsız bu manada bazı araştırmaları e, okuduğumuz zaman kendimiz bu manada... Be, bir bedel ödeyerek işte sahih hadis kitaplarımızın oluşum sürecine baktığımız zaman Ciddi bir biçimde o hadislerin Kur'an'a arzının da yapıldığını görüyoruz Zaten hadis konusunda çok iyi bir seviyede olan o insanların Kur'an kültürlerinin ne kadar olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir insan 600 bin hadis biliyorsa bu rakamlara da takılıyorlar. Onun için de bir şey söyleyeyim birazdan. 600 bin hadis biliyorsa hadis bilmesi de sadece hadisin metnini değil. O ilk andan Resulullah'tan kendilerine ulaşana kadar 3, 4, 5, 6 neyse senet zincirinde olan bütün şahıslarıyla beraber ve o şahısların da değer ve kıymeti işte sıkalığı ya da bu manadaki Alihte söylenmiş sözleri de bilecek kadar hafızası güçlü olan bir insanın Kur'an kültürünün ne kadar fazla, fazla olması gerektiğini olduğunu da bizim düşünmemiz gerekir. Yani hiç kimse kalkıp da İmam Ebu, e, İmam e, Bukhari'ye, İmam Müslim'e, Tirmizi'ye Kur'an'ını bilmiyordular. Kur'an'ın şu hükümlerinden habersizdiler diyemez. Böyle bir şey bir kere yani havada kalın bir iddia olur. O insanların Kur'an'a arz etmeden almaları, Mümkün değil ama ne yapıyor şu anki insan açıyor Musaf'ı önüne bir ayet okuyor e, ayet çarpıyor her ayet çarpar insana Kur'an çarpar adamı ha, çarpıyor adamı o anda aklında bir hadis var İlk bakışta o ayetle o hadisin çatıştığını zannediyor ne o hadisi açıklayan başka hadisleri yanına getirerek okuyor ne de okuduğu o Kur'an ayetini Kur'an'ın içerisindeki diğer ayetlerle beraber okuyor. Bir bütüncül okuma olmadığı için ve o hadisi oraya alan alimin daha sonraki talebelerinin daha sonraki o mektebi benimseyen insanların şerhlerine müracaat etmediği için orada kastedilen şeyin ne olduğunu tam anlamıyla anlamadığından dolayı bir ön bilgiyle o andaki reflekse bir şeyler söylüyor ve bugün onu söylüyor. O tarz insanlara bakın beş sene sonra onun aksini söylüyor. Çünkü beş sene sonra başka bir ayet gördü çarpıldı. O söylediği unutuldu. Beş sene sonra yeni çarpıldığı ayetin üzerinden söylüyor. E böyle midir bu din? Yani bir bütünlük yoksa hele hele konuştuğumuz mesele ibadet alanıyla alakalı bir şeyse hele hele konuştuğumuz akaidle akideyle alakalı bir şeyse bu konuda çok titiz olmak gerekiyor. Sizin biraz önce aktardığınız o Abdullah İbni Mehdi'den gelen sözün açıklamasını Mustafa Sıpayi burada yapmış o söz Efendimiz'e nispet edilmiyor zaten muhakkik ulema bunu söylüyor ama bazı alimlerin görüşüdür benim kitabıma bakın diyor Allah'ın kitabına bazıları Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine uymayan bir şey varsa vurun duvara İmam-ı Şafi'nin de böyle bir sözü var dolayısıyla o söz Resulullah'ın söylediği bir söz değil yani Resulullah nasıl ben Allah'ın kitabından ayrı bir şey söyleyebilirim böyle bir şey var mı mümkün müdür? Resulullah'ın söylediği söz nasıl Allah'ın kitabına aykırı olabilir? Dolayısıyla orada böyle bir sözü söylemek aslında kendilerini Kur'an'a arz meselesinde alan açma adına bir gayretin ürünüdür, bir gayretin masulüdür. Gelelim ilk sorunuza. Çok iyi bir nokta. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Amr İbni As'ın da güzel bir tespiti o. Gerçekten sahabenin, çocuklarını ilim meclislerinde tutmalarından dolayı nice çocuk olanlardan 20 sene sonra 30 sene sonra koca koca adamlar gelip dizlerinin önünde oturup ilim öğrenmek durumunda kaldılar. Abdullah İbn Abbas kaç yaşındaydı? Abdullah İbn Ömer Amr İbn As'ın oğlu Abdullah İbn Amr. Bunlar kaç yaşındaydı? Bunlar hepsi çocuksa abilerdi. Dolayısıyla bugün biz aynı sistemi uygulamak durumundayız. Biraz daha güncelleştirerek çocuklarımızın kendilerini işin içinde bularak belki kendi yaştaşları olan sahabi efendilerimizin kendi yaşlarıyla alakalı rivayetleri aktararak aktardıkları o rivayetleri derleyerek bir şekilde çocuklarımıza bu konuda güzel bir şey sunmamız gerekiyor. Dün var mıydınız derste cumartesi dersinde? yoktunuz hanımlardan da olmayanlar vardır o rivayeti bir daha söylememde bir beis yok Bukhari'nin naklettiği bir rivayeti aktardım dünkü derste Seleme İbni Ebi Ekva bize aktarıyor diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamla yürüyorduk Medine'de baktık çocuklar oynuyorlar kendi aralarında biraz onları izledi Efendimiz çocuklar 10-12 yaşlarında çocuklar Sayı vermiyor ama ben verdim yani anlaşılsın tasvirini yapalım da zihnimizde iyi canlansın diyelim ki 6 kişi bir tarafta 6 kişi de bir tarafta atıcılık oynuyorlar karşıda hedefler var grup grup hedefe ok atıyorlar en çok isabet ettiren taraf kazanıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları biraz izliyor. Sonra varıyor onların yanına ey İsmail'in çocukları diyor Hazreti İsmail'i kastederek atın atın diyor sizin babanız da çok iyi atardı çok iyi atıcıydı diyor onları şeklendiriyor. Resulullah bunu deyince tabi çocuklar da heyecana kapılıyorlar daha iyi atmaya başlıyorlar o anda Efendimiz diyor ki ben falanca ekiptenim. O grubun yanına geçiyor. Hadi diyor yarışalım. Artık Seleme İbni Ekvay belki karşı tarafa geçirdi sayı eşit olsun diye bilmiyoruz. Bukhari çok fazla ayrıntı vermiyor. Resulullah'ın tarafındaki olan ekip, grup oklarını atıyorlar. Sıra karşı tarafa geliyor atmıyorlar. Çocuklar diyor ki atın atmıyorlar. Efendimiz diyor ki niye atmıyorsunuz diyorlar ki. Ya Resulallah senin olduğun tarafa biz ok atmayız 12 yaşında 10 yaşında çocukların Resulullah'a bakışı bu yani bir peygamber bilinci var ortada şimdi siz bunu camide anlatsanız çocukların dünyasına onların dilinden aktarsanız bunun nasıl bir tesir oluşturacağını hesap edebiliyor musunuz siz çoluk çocukla uğraşıyorsunuz onların heyecanları onların peygamber algısı peygambere sevgileri ve kendi yaşındaki çocuklardan bunu anlamaları çok farklı bir şey dolayısıyla hadis külliyatımızda bu konuda ciddi bir şey var aslında keşke imkan olsaydı yapabilseydik ama birileri keşke yapsa Böyle bizim sahih hadis kitaplarımızda çocukların rivayet ettiği ve içinde çocukların olduğu Resulullah'la ilgili hadisler toplansa ve o çocuklara çocukların dilinden anlatılsa inanın o tesir bambaşka olur. Bu konuda da artık kim ne yapacaksa yapsın ama önemli bir bahis olduğunu unutmayalım. Hocam, biz bu sabah bir kahvaltı vereceğiz dedik. Çocuklara. Çocuklara kahvaltı vereceğiz dedik. Çocuğun bir tanesi gece üçte kalkmış, annesini de kaldırmış, annesiyle beraber benim yoldan geçmemi bekliyor. Kendisi de korkuyor, gelemiyor. Annesi dedi bana hocam bir saattir dedi balkonda senin geçmeni bekliyoruz dedi yani. O çocuk mesela böyle gayretli hocam bunlar. Evet konuşuyor. çok ayrı bir tesiri var. Mikrofon sizdeyken kardeşlerimiz de duysun bir SUFA meclisinizden de bahsedin. Ee, hocamın meclisi çok güzel onun için duymanızı istiyorum. Bizim Suffa Meclisimiz Sultan Gazi'de, Sultan Çiftliği Mahallesi'nde, Osmanlı Mescidi'nde. Biz e, kendimize Facebook sayfası da açtık hocam, dersleri. Hı. Hatta e, bir hafta önce dersimizi de yukarıda yaptık hocam. Belki haberiniz vardır, yoktur. Bilmiyorum. Burada mı? Buraya geldik. Ha. Üst katta yaptık. Darül Erkam Odası'nda yaptık. Hı hı. Elhamdülillah istifadeli oldu. Bizim derslerimize hanımlar da katılıyor. Alt katta hanımlara mahsus yerimiz var. Kamerayla görüntülü izliyorlar. Görüntü olmayınca biraz uykulama oluyor ya başka şeylerle meşguliyet oluyor. Evet. Cuma namazı için yaptık daha ziyade. Bu manada da işe yaradık. Cumaya da hanımlar iştirak Hayır, ediyorlar erkekler mı? erkekler için hocam. Ha o görüntüyü alsınlar. Vaaz dinlesinler. Ha, ha. Yoksa onlar da kendi aralarında muhabbete dalınca öyle bir şey oluyor. Bizim meclisimiz orada hocam. Bu şekilde elhamdülillah devam ediyor. Evet. Tabii bizimki yine devam edecek inşallah hocam. Ee, elhamdülillah, Ara hocam, vermek yani? yok. Yok hocam inşallah. inşallah. Hayır Çünkü olsun. biz her akşam bir araya geliyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak için. Kur'an derslerine de hadisle başlıyoruz. Bir hadis okuyup Kur'an dersine geçiyoruz. Bu şekilde oluyor. Bir de benim hatırıma gelmişken, bu da elimdeyken hocam bir şey daha sorayım bitireyim. Müteşabih ayetler var. Hı hı. Peki hocam, Müteşabi hadislerde olabilir mi? Hı -hı. Mesela Bediüzzaman Hazretleri 5. Şuâ isimli risalesinde Mehdi'yi anlatırken hadislerin de müteşabihat nev'inden olabileceğini, o benzetme usulleri olabileceğini söylüyor. Hı -hı. Bazı ehli ulema da diyor müteşabi hadislerin manalarını anlamadıkları için inkar yoluna gitmişler. Aynen. Aynen. Mesela bu tür Hı -hı. hadislerde cevabını verdiniz aslında. Olması mümkün mü? Olmaması. Yani aynı dil Arapçadan ...bahsediyoruz... Arapçanın imkanları Kur'an içerisinde nasıl kullanıldıysa cevam-ı kelim olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek lisanında da öyle kullanıldı. Ve bugün Kur'an içerisinde olan ilimlerin hepsi hadislerin içerisinde de değerlendirilmeli. Dolayısıyla muhkem olan var ilk bakışta hemen anlaşılacak müteşabih var. Müteşabihin iki manası var biliyorsunuz. Bir anlamı tam net olmayan ve başka hadislerle yani hadis çerçevesinde söyleyelim. Anlaşılan bir de birbirine benzeyen yani şebehe odur zaten birbirine benzeyen bir hadis vardır orada birine benzeyen başka bir hadisle yan yana getirildiği zaman çok rahat bir biçimde mesajı anlaşılan anlamında. Dolayısıyla böyle şeyler var bunu kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Onun için kesinlikle bir hadis okuduğumuz zaman anlama noktasında sıkıntı çektiğimizde o hadisin şerhi. Bağlamında yazılan kitaplara müracaat etmek durumundayız. Şerhlerine müracaat ettiğimiz zaman bu konuda güzel detaylar verirler bize. Anlaşılması adına çok güzel bilgiler verirler. O bilgileri toparladığımız zaman da zaten meseleyi anlamı adına iyi bir seviye kazanmış oluruz. Selamünaleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ee, hocam Kur'an-ı Kerim. Bütün insanların anlayabileceği bir şekilde, evrenin, dünyanın sonuna kadar Rabbimizden bize indirilmiş olan ilahi bir kitap. Sahabi i Kiram döneminde indiğinde tabii ki önder olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vardı, onu görüyorlardı. Ama malumunuzdur ki bazı e, Sahabi i kiram, örneğin Bedevilerden de bulunuyordu. Onların şöyle bir suale olmuş, Ya Resulallah, biz her zaman sizin yanında bulunamayabiliriz. Ee, biz İslam uygulamadı ne yapmamız gerektiği diye sorulduğunda kalbinize bakınız diye buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle bir dönemde, böyle bir asırda e, genel olarak ümmi olan insanlara inmişken, onlar anlamışken biz anlayan, anlama, e, anlamama gibi bir kapasiteye mi sahibiz? Hı hı. Hocam bir birinci sorum. İkinci sorum da biz e, şu anda günümüzde her yerde işte biz Osmanlı torunuyuz. Biraz önce iyi konuşmanızdan e, Kafamda bir soru oluştu hocam. Biz Osmanlı torunuyuz. İşte biz Kur'an-ı Kerim'e bağlıyız. Biz her şey sünnet uygun yapıyoruz dediğimizde e, divan gibi bir e, konu vardı onlarda. Orada şeyh-i vardı. Ona göre hareket ediyorlardı. Şimdi sizin bu söylemenize göre biz Osmanlı'yı değer babı olarak nerede tutmamız gerekiyor? Evet. Teşekkür ederim. İkinci sorudan başlayalım. Yani Osmanlı netice itibariyle Bizlerin de e, ataları sayılan ve bizim topraklarımızın e, bir ma mahsulü olan, bir mamulü olan önemli bir medeniyettir. Elbette ki biz tarihi e, değerlendirirken toptan bir değerlendirmeye giremeyiz. Yani ne bunu tamamen kutsayabiliriz, evet onların yaptığı her şey doğruydu, dört dörtlüktü, işlerinde hiçbir yanlış yoktu deme, noktasındayız ne de var olan bazı yanlışlardan dolayı silip süpürmek durumundayız Kur'an tarih kitabı değildir ama Kur'an bize tarihi okuma adına çok güzel bir bilinç verir biz onu değerlendirirken iyisiyle kötüsüyle her şeyi bir potada toplarız. Kötü olanları içinden ayırır atarız. İyi olanları alır, onları uygulamaya, onları yaşamaya çalışırız. Kötülüklerini ibret nazarıyla okuruz, iyiliklerini örnek nazarıyla okuruz. Sadece Osmanlı içinde değil, yani bu Emeviler içinde geçerli, bu Abbasiler içinde geçerli, bu Selçuklu içinde geçerli, bu yakın tarihimiz içinde geçerli. Dolayısıyla genel bir değerlendirme yapmamız doğru değil ama şöyle bir değerlendirme yaptığımız zaman 600 yıllık Osmanlı'nın İslam'a yaptığı hizmetleri de göz ardı edemeyiz. Çok ciddi bir bu manada bir emek var ciddi bir birikim var bunları değerlendirip iyice anlamamız gerekiyor yapılan büyük yanlışlardan yani bu yanlışları savunma durumunda değiliz. Onlara bakarak onları görmemezlikten gelirsek de bir hak ihlaline gireriz. Bakın biz Emevileri hepimiz Emevilere karşı yüreğimize bir kırgınlık vardır. Çünkü Emevilerin yaptıkları çok ciddi sıkıntılar vardı. O 130 yıllık süreç içerisinde Emevilerin ümmete kazandırdıkları menfilikler çok büyük olduğu için Hz Hüseyin'in kanına girdikleri için Ehli Beyt'e yaptıklarından dolayı neler neler yani saltanatın onların eliyle başlaması şu bu falan filan. Ancak biz Emeviler'i değerlendirirken bile Emeviler gibi bu manada sabıkaları olan bir devleti bir saltanatı değerlendirirken bile toptan değerlendirmeye giremeyiz. Ne olursa olsun Emevilerin o 130 küsür yıllık içerisinde İslam'ın mesajlarını 3 kıtaya ulaştırmaları, İstanbul fetihleri onların sürecinde başlayıp ve devam etmeleri, ondan sonra Kafkaslara onların eliyle İslam'ın girmesi, Afrika'nın fetihlerini onların eliyle tamamlaması, onlardan neşet eden bir zümrenin Endülüs Emevi devletini kurup Avrupa'nın göbeğinde İslam'ı Temsil etmeleri bizim için önemli şeylerdir. Yani bu konuda genel anlamda bir toptan silip süpürme ve toptan kabul etme gibi bir yanlışı asla kapı açmamamız gerekiyor. Ee, i̇lk soru neydi? Bir daha hatırlatın bana. ha ha Vallahi ben de şu kanatdayım aslında kurtuluş ümmiliktedir yani şu anda biz biraz sıkıntılarımızı zihnimizden atıp ümmileşebilsek ümmilik biliyorsunuz anadan doğuma anlamında saf anlamına geliyor yoksa sadece ümmilik okuma yazma bilmeme değil ümmiliğin temel anlamı odur zaten ümme, Nispet edilmesi yani anaya nispet edilmesinin anlamı da odur. O dönemde ümmi olanlar Kur'an'a muhatap oldu ve iman ettiler. Ümmiliğini koruyamayanlar inkar ettiler. Yani bilgiçlik taslayanlar Kur'an'dan istifade etmedi. Mesela Ümeyye İbni Ebi Halef çok ciddi bir seviyesi olan birisiydi ilmi anlamda. O bilgiçliğinin kurbanı oldu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan... Ee, ve şiirlerinin Müslüman olduğu Efendimiz tarafından söylenen Ümeyye İbni Ebi Salt biliyorsunuz. Peygamberlik işte gelseydi iki adamdan biri, iki adamdan birinin olduğu söyleniyor. Birisinde Velid ibni bu iki adam da bilen adamlardı, bilgiç adamlardı, ilim noktasında ciddi seviyeleri olan adamlardı. Nübüvveti biliyor, Risalet kurumunu biliyor, melek tasavvurları var, cennet cehennemi biliyor, ahiret hayatını biliyor, ahiret hayatına iman ediyor. Bu tarz şeyleri bilmesine rağmen ümmiliği sağlayamadıklarından dolayı ayakları kaydı. Ancak o bedeviler bedevilik aslında kötü bir kavram değildir. Yani köylüdür saf ve temiz anlamına geliyor. Hep kötü anlamda kullanılmaz. Mesela kötü anlamda Kur'an bedevilikten ziyade arabi kavramını kullanır. Genelde menfi şeyleri o kavram üzerinden verir. Ama bedevilik bir yönüyle saf ve duru anlamında da kullanılıyor. O bedeviler köyde çölde neyse dünyaları küçük. Ama saf ve duru bir şeyleri var şöyle bir ifade kullanayım daha iyi meramımı anlatacağım bir ön bilgi meselesi var bir de ön yargı meselesi var bilenlerde bilgi ön yargıya oluşmuş bir kere yargıyı vermiş kapıyı kapatmış ama diğerinde ön bilgi var bir şeyler biliyor ama o bilgisinin gerçek olup olmadığı yönünde tam anlamıyla kanaat oluşmamış. Bu konuda Kur'an'ın önüne varan adamlar istifade ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda yani zor süreçlerde belki de bu zamanlar bilmiyorum artık o zamanlar hangi zamanlar. Yaşlı kadınların dininde olun tavsiyesinin altında yatan da bu. Ümmiliktir aslında Resulullah'ın çağrısı. Ümmi saf ve duru hiçbir şey yok bu manada. Ön yargılardan tamamen uzaklaşmış elde ettiği bir fikre Kur'an'dan ve sünnetten deliller bulma değil. Kur'an'dan ve sünnetten fikir elde etme adına Kur'an'ın başına gelen adamlar hadisin başına gelen adamlar istifadesi daha kolay oluyor. Bugün bizim yapacağımız da bu aslında zihnimizde şöyle bir muhasebeyi her an yapmamız lazım. Evet bazı yargılar var zihnimizde. Yargıların temelindeki temel referans olarak kullandığımız ayetler, hadisler şunlar bunlar. Onları bir tarafa bırakalım ve tekrardan zihnimizi bir bu manada muhasebeye çekelim. Gerçekten biz Kur'an'ı öğrendikten sonra mı bu yargılara vardık? Yoksa yargıları elde ettikten sonra mı Kur'an'ın önüne gelip o yargılara delil olabilecek referansları bulduk? Bu çok önemli bir şey ve bugün... Ümmetin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. İki mesele var bu konuda iki sahabinin aktardığı söz birbirine yakındır bir tanesini aktaracağım. Abdullah İbni Ömer ile Cündib İbni Abdullah'ın diyorlar ki böyle Kur'an'la haşır neşir olan bir halkayı gördükleri zaman vallahi diyorlar biz Resulullah döneminde onun terbiyesinde yetişen gençlerdik. Biz Kur'an'dan önce imanı öğrendik sonra Kur'an'ı öğrendik. Önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendiğimiz için öğrendiğimiz ayetler bizim imanımızı güçlendirdi. Ama ben bakıyorum şimdi siz Kur'an ayetlerini okuyorsunuz imanlarınız artmıyor. İmanlarınız kuvvetlenmiyor. Bir tartışma malzemesine dönüştürüyorsunuz. Dolayısıyla bugün bizim yapmamız gereken de bu. Bütün hepsini zihnimizden silip tertemiz bir zihinle Kur'an'ın vahyin önüne, hadislerin, sünnetin önüne geçmektir. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selamun Rahmetin Hocam. Var. Sayfa 107'de e, İbdi Abdilberi'nin görüşünü aktarırken Hazreti Ömer'e atfen Resulullah'tan rivayeti azaltınız diye bir e, söz aktarıyor Hazreti Ömer'in bize e, bu sözünü aktarıyor. Evet. E, yaklaşık 10 sayısına yakın da onu aslında ee, anlatıyor yani ne, ne demek istediğini aktarmaya çalışıyor ama ben kendim şahsen e, tatmin olamadım. Sizin de söylediğiniz gibi biraz savunmacı yaklaşım belki ondan dolayıdır. Yalnız kitapla aynı paralelde düşündüğüm için bu kitap oldukça çok şeyi kattı bana. Birinci sorun bu yani acaba biz bu sözün nasıl anlamadık Hazreti Ömer burada kastı Nedir? Nasıl anlamalıyız? Hı. Birer birer sorun da benim hafızam biraz zayıflamış. Soruları unutuyorum. Buna cevap verim ondan sonra diğerine geçelim. Şimdi bu sadece Hazreti Ömer'in bir görüşü değil. Sahabenin ciddi bir hassasiyeti var bu konuda. Zaten o hassasiyet de sünnetin nakli meselesinde bizim için önemli bir delildir. Tabir caiz ise ben öyle değerlendiriyorum yanlışsa Cenab-ı Hak'nın affesin inşallah. Değerlendirmem şu şekilde. Sahabe on bin tane sahabenin adını biliyoruz. 10.000 sahabeden hadis nakledenlerin sayısı 1002. Bu 1002'den 500 tanesi birer tane hadis rivayet ediyor. Geri kalan 502 sahabe de işte iki tane, 3 tane, 5 tane, 100 tane hadis rivayet edenlere biliyorsunuz muksilin diyoruz. Onların sayıları da zaten onu geçmiyor. En fazla hadis rivayet eden de 7 insan adeta sahabe bu işi kendi içlerinde bu işte kabiliyeti olan insanlara tahsis etmiş gibi bilmem bu ifadem anlaşıldı mı bir daha tekrar etmeme gerek var mı sahabe bu işi kendi içlerinde bir zümreye tahsis etmiş gibi bu sözlü olarak söylenmiyor ama uygulamanın bu şekilde cereyan ettiğini görüyoruz ve ben ...hadis rivayet eden sahabileri de hassasiyetten kaynaklanan bir ilhamla kurban nesil olarak anlıyorum. Onlar adeta sahabenin kurbanları. Niye bunu söylüyorum? Onun delilini söyleyeyim size. Abdurrahman bin Ebi Leyla Allah kendisinden ebeden razı olsun. tabiinin büyük alimlerinden bir tanesidir. Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın da şöyle bir özelliği var. Bir mecliste en fazla sahabi gören insandır. Hatta o söze başlarken şöyle başlar. Ben bir mecliste Resulullah'ın ashabından 120 tanesiyle beraber oldum. Sonra aktarır aktaracağını. Bu büyük bir ayrıcalık. Yani bu öyle bir ayrıcalık ki bunu her zaman söylese hiç yadırganacak bir şey yok. Aktarıyor bize ben 120 sahabiyle beraber oldum onların hali şöyleydi. Biri o meclise dahil olsa... Resulullah'ın hadislerinden bir tane sorsa 120 sahabi birbirinin gözüne bakardı aman biri cevap versin de bu iş bana kalmasın bu bir hassasiyet meselesi bu benim üstümden bir çıksın hepsi birbirinin gözüne bakıyor adam cevap almıyor bir daha soruyor yine herkes birbirine havale ediyor üçüncü kez sorunca artık o 120 İslam'dan bir tanesi mesela onlardan bir tanesidir Abdullah ibni Mesud ayağa kalkıyor Varsa eğer cellabesi o cellabesini şöyle bir açıyor boğazını rahatlatıyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği anda alnından terler boşalıyor. Sanki canı çıkacakmış gibi ondan sonra o hadisi naklediyor. Bu bir hassasiyet meselesidir. Hazreti Ömer de bu konuda ehil olmayan insanların yanlış yapmamaları adına böyle bir tedbir alıyor. Evet, bazen Ebu Hureyre bu konuda hizaya çekti. İyi biliyor musun? İyi biliyorsan söyle bak dedi. Ama Ebu Hureyre'ye birilerinin anladığı gibi kitapta çok güzel anlatıyor o bölümleri. Muhakkak okudunuz. Birilerinin anladığı gibi öyle bir şey yok, karşıt bir duruş yok ama burada Hazreti Ömer'in hassasiyeti var. İbn Abdilberr'in söylediği ve naklettiği mesele de bundadır. Gerçek kitapta değil de siz rakamlarla ilgili bir şey söylediniz. Şu anda da biraz e, sanal alanında de bu tarz şeyler e, maalesef var. Evet. E, i̇şte e, şeyler gibi, grafikler veriliyor. Şu kitapta işte 600 bin, şu kitapta 1 milyon, şu kitapta 400 bin. E, en neticede işte bunların %2'lik bir kısmı sahih kitaplardan naklediliyor. Hı hı. %2'si mi sahih diye de bir soru soruluyor. Yani o kadar hadisin içerisinde %2 sahih nasıl olur? Yani demek ki zaten e, hadislerde böyle bir sıkıntı varmış gibi bir izlenim verilmeye çalışıyor. Yani... Tamam çok güzel. Bu vesileyle iki tane meseleye ben değineyim. Çok önemli meseleler. 600 bin, 1 milyon, 3 milyon hadis demek 3 milyon tane hadis demek değildir. Bunu bir kere doğru anlayalım. Evet 3 milyon rivayet demektir. 3 milyon rivayetle 3 milyon hadis aynı şeyler değil ne diyoruz mesela ameller niyetlere göredir bir hadis midir bir hadistir bu hadis en az 70 tane farklı silsile ile bize gelir sayarken ulema ameller niyetlere göredir den saymıyor ravi zincirine göre sayıyor bu bir hadis bu bir hadis bu bir hadis ne oldu niyetlere göre hadisi oldu 70 tane hadis Dolayısıyla öyle 3 milyon 5 milyon 1 milyon hadis değerlendirme meselesinde böyle bir şey söylemek doğru değil yanlış bir şey. Kaldı ki şunu söylemek de yanlış. Sen bu çağda yaşayan bir adamsın daha ömrün kaç 60-70 yıl Allah sana ömür vermiş bir kütüphane dolusu kitap yazmışsın. Bahsettiğimiz konu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an ona nazil oluyor 23 yıllık bir hayat var. 23 milyon tane meseleyle muhatap olmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz. Hadis dediğiniz zaman sadece sözlü rivayet de değil biliyorsunuz sahabe kavilleri de var. Efendimizin yaptıkları var efali var yapılmış yanında sustukları var hepsi hadis kitaplarına anlatılıyor. 23 yılının gecesi gündüzü kayıt altına alınmış bir peygamberin bir milyon rivayet üzerinden hayatının anlatılmasının ne şeyi var sıkıntısı var senin hayatın ne ki sen yazmışsın 40 kitap peygamber Aleyhisselatu vesselamın hayatı ortada onu gizleyen gözler ortada on bin meselesinden bahsediyoruz o insanların birbirlerine nakilleri ortada nakledenlerin birbirleriyle farklı Konumları farklı açıları var onlar ortada bunlar ortada dururken sen kalkıp da Resulullah'ın bu konuda sözlerinin bu düzeyde olmasını yadırgaman bir kere yadırganacak bir şey. Ama ortasında böyle de bir hakikat var. Tarihlerle ilgili bir mesele daha var o konuda da gençlerimiz çok yanılıyorlar o meseleye değinmemiz gerekiyor. Herhalde sorulardan bir tanesi de oydu ama cevabını vermiş olayım diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'la 20 yıl nübüvetten önce 23 yılda nübüvette 43 yıl beraber olmasına rağmen rivayet ettiği hadis sayısı 147. Hazret Ömer nübüvetin 6. yılında geldi. 6 yıldan sonra da efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı bir gölge gibi takip etti. Hazret Ömer'in değer ve kıymetini bilmeyeniniz yok. Rivayet ettiği hadis sayısı 500. Hazret Osman ilk günlerde iman etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile 23 yıl beraberdi peygamberin iki kez damadı olduğu rivayet ettiği hadis sayısı bir o kadar. Hazreti Ali demek zaten Resulullah'ın gölgesi demek. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis sayısı 550. E, Ebu Hureyre diye bir adam geldi Hayber'den, Hayber arkasından. Hayber'in zamanı hicretin 7. yılı 7 yıl Efendimizle toplam birlikteliği 3 yıl ya da 4 yıl. Ebu Hurayra rivayet ediyor 5374 tane hadis. Ebu Bekir rivayet ediyor 147 tane hadis. Bu nasıl oluyor? Şimdi bunu bizim gencimiz dinleyince ne diyor? olan diyor doğru baksana çok net ortada. Yani burada mantıken aslında insanın o anda o söylenen iddiayı kabullenmeye dair çok önemli bir mantık örgüsü var. Ancak en önemli husus şu. Hadis nakli peygamber aleyhissalatü vesselamla çok olanların hayatında olan bir şey değil. Ya ney Resulullah'tan sonra çok yaşamakla alakalı. Resulullah'tan sonra çok yaşayanlar hadis naklettiler. Niye çünkü sahabe demedi gelin gelin ben Resulullah'tan bir hadis duydum size söyleyeyim. Böyle bir şey yok ya ney bir olay oldu bir fetva verilecek. Allah'ın kitabında yok. Kur'an'ın o ayeti anlaşılmıyor. Sahabe diyor ki kimde bu konuda bir bilgi var. Resulullah bu konu hakkında bir şey söyledi mi? Araştırıyorlar, araştırıyorlar, araştırıyorlar. Bir tanesi çıkıyor diyor ben duydum. Şahidim var mı? Var. Şahit de geliyor. Hadis öylece hüküm icra ediliyor. Öylece duyuluyor. E, bütün muksirin olan sahabilere bakın. Ayşe anamız... Ebu Hureyre, Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbni Amr, Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah bunların hepsinin vefat yılları Hicri 50'nin üzerindedir. Enes bin Malik 90 küsur biliyorsunuz. Ebu Hureyre 56, Hazreti Ayşe 62 olmalı 68 mi hatırlamıyorum şu anda tam ama 50'nin üstünde. Hepsinin 50'den fazla yani Resulullah'tan sonra 40 yıl yaşayan insanların hadis sayısı çok. Neden? Yaşadılar ümmet sorunlar gördü onlara müracaat edildi Resulullah'tan duyduklarını aktardılar. Eğer Allah ömür verseydi Hazreti Ebu Bekir'e ve Resulullah'tan sonra bir 30 yıl yaşasaydı belki biz şimdi Hazreti Ebu Bekir'in dilinden 3000 hadis okuyacaktık. Ama Allah ona iki buçuk yıl ömür verdi Resulullah'tan sonra. İrtidatlarla uğraştı, zekat meselesiyle uğraştı, toplumun inşası uğraştı. Rivayet ettiği hadislerin hepsine bakın yaşadığı sorunlara karşı Resulullah'tan duyduklarını söylüyor. Hadise budur. Dolayısıyla bu meselenin zihnimizde bu şekilde netleşmesi lazım. Evet zamanda epey geçmiş. Buyurun. Buyurun. Aleykümselam ve Rahmetullah. Öncelikle konusu gelmişken Kur'an'a gönderme meselesi hakkında ben de birkaç şey söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Rahman Enam suresinde kendi adına kesilmeyeceği etin yenmeyeceğini buyuruyor. Bu konuda da doğal olarak metin bunda ittifakı var. Hı hı. Alimlerimizin özellikle. Yani onlardan bahsediyorum. İmam Şafi biraz geniş tutsa da genel olarak hepsinin ittifakı var. Aynı şekilde eee yani şunu söylemek istiyorum. Mesela balık konusunda. Balıkta kimse bunu aramıyor. Neden besmele kesilmeden yeniyor diye. Kimse bu konuda bir şey aramıyor. Hı hı. Neden? Çünkü sünneti burada delil olarak kullanıyoruz. Kur'an'a göndersek bunu, Allah adına kesilmeye net yenmeyecek. O zaman burada farklı bir psikoloji var. Neden bunu göndermiyor da başka bir şey gönderiyor? Bunu e, öncelikle burada bir bu, sıkı, bu, bu sorun hakkında... Neden bunun böyle olduğunu anlamak adına soru soruyorum size. Yani neden böyle oluyor? Hı hı. Ben de biraz heyecanlıyım, Cevan şey, abi gibi. <gülüyor> Bizi bir heyecan yaptı. Şarkedeşim oldu. Sirayet. Evet. En başta sen sakin olsaydın. Evet. İkincisi, bizim büyüklerimiz. O bu birer birer vereyim. Peki hocam. E, unutmamak için hem de araya fazla e, sokmakta fayda var soruları birbirine karıştırmamak adına. E, bu konuda. Şari olan Rabbul Alemin olan Rabbimizin dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı ve uygulamada bize söylediği bizim için yeterli olması gerekir. Neden böyle niçin böyle meselelerinde hikmete ait bazı şeyler söylenebilir ama hikmeti oluşturan o sözlerin bile delili eğer Kur'an'a ve sünnete yaslanmıyorsa o netice itibariyle şahsi bir yorumdur. Nasıl mesela diyelim ki işte e, öğle ve ikindi namazlarının farzlarının cemaatle kılınma meselesinde kıraatin sırren yapılması gibi. Sırrı mı yapılıyor? Sırrı yapılıyor. Peki neden sırren yapılıyor? Niye açıkça okunmuyor öğle ve ikindi de? Vallahi bilmiyoruz. Yani bir şeyler söyleniyor ama bilmiyoruz. Heh, diyorlar ki işte Mekke'de namaz kılınırken müşrikler duymasın diye gündüzün gizli okuyorlardı. E tamam o zaman e, geldik Medine'ye gümbür gümbür İslam devlet oldu. O zaman değiştirseydi Efendimiz birçok şeyi değiştirdiği gibi. Sahabenin de aklına gelmedi sormadılar. Nasıl gördülerse öyle yaptılar. Aynı şey diğer bütün ahkam için de geçerli. Bazı şeylerde hikmeti bilemiyoruz biz işte burada Resulullah'ın uygulamalarının ne kadar önemli olduğuna dair çok önemli bir şey var. Eğer biz sünnette bu uygulamaya ait bir şey bulamasaydık ve Allah'ın kitabında da yok ne yapacaktık? Ocağımız batmıştı bizim yapacak hiçbir şey yok yani ne söyleseydik ben şu olsun derdim ötekisi şu olsun derdi berikisi şu olsun derdi. Şimdi diyorlar ki sünneti bir tarafa bırakalım tamam bırakalım Allah'ın kitabı e, aramızda hakem olsun tamam olsun hadi Allah'ın kitabına göre hükmedelim. Sen de Allah'ın kitabını okuyorsun diyorsun ki buradaki hamur başörtüsü değil boyun örtüsüdür. Ben de Allah'ın kitabını okuyorum diyorum ki buradaki hamur başörtüsüdür. Nasıl çıkacağız için içinden aynı kitabı okuyoruz sen diyorsun ki başörtüsü İslam'ın emri değil. Ben de aynı ayeti okuyorum ben diyorum ki başörtüsü İslam'ın emri ne lazım bize bize uygulama lazım uygulamayı ortaya koymayana kadar biz bir şey yapamayız aslında bakın bir şey söyleyeceğim belki yadırgayacaksınız ama ne yaparsanız yapın bu önemli bir şey. Bilinçli olarak sünneti devre dışı bırakmaya çalışan zümre bilinçli bu işi başka türlü yapanlar var yanlışlıkla yapan arka kardeşlerimiz var onlara Allah ıslah etsin bilinçli yani bu meselede direkt peygamberi hedef tahtasına koymuş peygamberi bulunduğu konumdan aşağıya düşürmeye çalışan zümre yapmak istediği şey şu peygamber sussun biz konuşalım. Çünkü peygamber konuştuğu anda onlara söz kalmıyor. Peygamber konuştuğu anda amel var ortada yapılmış bir hayat. Şimdi çağırmış Esma anamızı. Esma anamız gelmiş yanına tesettür emri daha yeni ince bir elbise saçları görünüyor. Esma böyle olmaz demiş tesettürün ölçüsünü uygulamalı olarak göstermiş böyle böyle. Şimdi bunun ötesinde bir şey olur mu? Artık kim buna itiraz edebilir? Resulullah orada bir uygulama bir tasvir ortaya koyuyor. Oradan itibaren amel var ama sen sünneti düşüreceksin peygamber konuşmasın ki alan bana kalsın istediğim gibi at koşturayım istediğim şeyi söyleyeyim. Meselenin özü budur. O konuda bir, bir, bir bilincin yeniden bizlerin dünyasını olması gerekir. Var mı başka soru? Heh. Tamam sorsun Cemil Hoca da. Son kez onu Cevap tabermiş oldunuz hocam ama şimdi Allah sizden razı olsun, Allah Doktor Acar el Hatipten razı olsun. Daha önceki eğitim komisyonlarında da siyaret ve sünnet kitabıyla İslami tutucu olan hocamızda da bu anlamda sünnetin bağlayıcılığı bu buradan hareketli de hadise bakış açısı noktasında bizler bu anlamda sizlerden istifade ediyoruz kitaplardan istifade ediyoruz. Siz de bu anlamda ilgi noktada bu çevreye, bu anlayışa, bu ekole cevap veriyorsunuz Bazen kapalı, bazen açık. Hoş, biz bir şey yapalım derdinde değiliz ya da birilerine bir cevap verme derdinde değiliz ama biraz daha güncel olsun anlamında. Etrafımızda bu anlayıştan çok etkilenen arkadaşlarımız var. Yani bizim seviyemizde, en azından benim seviyemizde. <gülüyor> Dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Ve bu anlamda da maalesef bu anlamda biz bu konularda da öteki... Birisi gibi görüyorlar. Burada takılmamız gereken tavır, üslup tarzımız ne olmalı? İncel olsun anlamında. Mesela. Allah razı olsun. Valla yapılacak şey onlarla tartışmak değil. Tartışmanın hiçbir faydası yok. Bilakis taassubu ziyadeleştirecek bir hale dönüşüyor. En güzeli işte bu tarz böyle güvendiğimiz ve bu manada mesaj verecek kitapları, <gülüyor> sohbetleri onlara tavsiye etmek, kitap tavsiye edip okutturmak, şu dersi dinle kardeşim üzerinde bir konuşalım deyip derse havale etmek ve bu tarz konularda teşvik ederek bir şeyler yapmak. Ama bizim şu anda sorumluluğumuz ben en başa daha götüreceğim meseleyi hastalığa bulaşan bulaşmış da bulaşmayan zümre bulaşmadan bizim kurtarmamız lazım. O hastalığa bulaşan bulaşmış ondan daha yapacak bir şey yok çünkü onlarla tartışma işi iyice çıkmaza götürecek ama bulaşmamış binler var şu anda etrafımızda öncelikliğimiz o olmalı ama dediğim gibi o kardeşlerimize de yapılacak en güzel şey tavsiye ederek bir şekilde o hastalıkları giderecek bazı kitapları videoları izlettirmektir. Evet bu okuduğumuz kitap ile Kur'an-ı Kerim'in ve hadisin sünnetin ayrılmaz bir bütün olduğu inancımız bir kez daha peki işte hatta şöyle diyebiliriz Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması için Kur'an-ı Kerim hadise ve sünnete muhtaçtır. Sizin de bahsettiğiniz bu hastalık hali sanki Hazreti Peygamberimiz ve sahabe efendilerimize güven noktasında bir sıkıntı olduğunu ortaya koyuyor. Onlar da beşer değil mi gibi bir zihniyet ile bu sıkıntıları açığa çıkarıyorlar. Dolayısıyla bu tür hastalıklara ve ümmetin özellikler özellikle de gençlerimizin muhafazasına neler yapılmalıdır düşüncelerinizi nusfedermisiniz? Bir an önce söylediğim aslında bununla alakalıydı o sorunun cevabı verilmiş oldu. Hocam kitabın sonunda müellifin bizlere bazı telif ve temennileri var. Bunlardan biri de Abdullah İbni Ömer, İbni Şah ve Zühri, Süfyan-ı Sevri gibi sahabe tabi'nin ve etba tabi'nin bazı meşhur hadis davilerinin hayatlarını ve onların sünnetin muhafazası neşri yolunda sarf ettikleri çabaları gözer önüne seren özel çalışmaların yapılmasıdır. Günümüzde bu alanda yapılmış tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mıdır? İnanın o zaman 62'de söyleniyor bu ve halen bizim bu bu konuda böyle elle tutulur gerçekten istifade edebileceğimiz eserlerimiz yok. Ne yazık ki. Yani tabi'in devrini anlatan, tabi'in imamlarımızı anlatan ciddi bir eser yok elimizde. Şule yayınlarının çıkardığı Allah Dostları diye bir kitap var mesela. O kitapta bir miktar anlatılıyor. Bir de sıfat Saffe'nin Türkçe tercümesi oldu biliyorsunuz. O kitapta da bazı. E, alimlerimiz anlatılıyor ama böyle model insan olarak ilmi mücadeleleri o mücadelenin süreçleri bunlarla ilgili detaylı kitaplar Türkçede yok acı bir şey ama bu böyle zaten bu ızdıraptan dolayı biz o büyüklerin dünyası dersini başlatmıştık kaç tane ders yaptık bilemiyorum ama epey bir var ya orada hasan Basri var, Süfyan-ı Sevri var, Dört imamımız var, Fudail İbni İyad var. O derslerden en azından şimdilik istifade edebilir. İnşallah biri çıkar da bu konuda da gerekli olan şeyi yapar. Bu konuda gerçekten ciddi bir birikimimiz var. Bu alimlerimizin bu çağın insanına tanıtılması, öğretilmesi konusunda daha güzel çalışmalar yapmak gerekiyor. Ee, geçen Ramazan'dan borç borç orucu olanın evet bu, bu da bu da bir şey olsun a, a, a, a, araya bir şey olsun. He. Ee, geçen Ramazan'dan borç orucu olan gelecek Ramazan'daki orucu kabul olmaz diye bir hadis duydum. Araştırmalarının sahi olmadığı yönde siz ne diyorsunuz yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Borç ne, ne zaman olursa olsun Allah borcun vadesini kısaltmıyor o konuda rahim-rahman'dır ama bir an önce ödenmesi elbetteki evle olandır. Oryantalistlerin varmış oldukları sünnet erken bir asırda tedvin edilmiştir görüşünün yanlış olduğu e, kitabın 349. sayfasında belirtiliyor. Sünnetin erken bir asılda tedvin edilmesiyle ilgili görüş olumlu görünüyorken buradaki görüşün yanlışlığını nasıl anlayabiliriz fark ede, edebilir biliniz. Orientalistlerin, orientalistlerin varmış oldukları sünnet erken bir asırda tedvin edilmiş midir edilmemiş midir? Bence edilmemiştir değil mi? Evet onların iddiası o zaten edilmemiş diyor. 349'a bir bakın. Hı hı. Bütün bunlardan sonra oryantalistlerin varmış ve ilan etmiş oldukları sünnet erken bir asırda tedvin edilmiştir sözlerine kanmayacak. Ayrıca her ne kadar bazı araştırmaları saf ve ilmi bir kisveyle ortaya çıkmış olsa da bazı oryantalistlerin araştırmalarının perde arkasına kurmuş oldukları tuzaklarına düşmeyeceğiz. Büyük ihtimalle edilmemiştir diye olmalı o. Erken bir asırda tedvin edilmiştir. Hı hı. Ama öyle bir şey yok. Yani oryantalistlerin genel anlamda görüşleri nasıl? Evet. Yani ilk asırda tedvin edilmediğine dair. Zaten kitap da onun için yazılıyor. Kitabın genel şeyi de o. Orada bir şey var. Sıkıntı var. Belki baştan tekrardan okumakta fayda var ama genel anlamda oryantalistlerin iddiası... Erken asırda tedvin edilmediğine dairdir. Dolayısıyla orada o görüşün de yanlış olduğunu zaten kitap boyunca anlat, anlaşılmış oluyor. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. 62'de Mısır'da ceryan eden sünnetin inkar edilmesi meselesi Türkiye'de e, ne bu? Nizam başlığı altındaki hükümetin indirilmesi, alim ve ulemanın konumlarının indirilmesi ve yanlış meallerin çıkartılarak halka mealden de İslamiyet'in anlaşılacağını anlaşılacağın e, anlaşılacağı sünnete gerek kalmadığı tarzında olaylar yaşanmıştır. Bu olaylardan sonra bizim İslamiyet gereği gibi anlayabilmek ve anlaşılabilmek için anlaşılabilmek için sunacağınız kaynaklara ihtiyacımız var. Allah razı olsun diyor kardeşimizden. E, vallahi ben bu kanaatte değilim. Allah... Bazen fasığın, münafığın, hatta münkirin, kafirin eliyle de dinine hizmet ettirir. Cumhuriyet tarihinde İslam'a savaş açıldı. Bunda hiç kimsenin e, inkar edecek bir şey yok. Az bir şey yakın tarihi bilen bir insan bunu bilir. Ama aynı zümrenin eliyle Allah el mallı hamdi yazırın mealini ve tefsirini. Aslında tefsirdir. Meal sonra tefsirin içerisinden düze çıkarıldı tefsirini yazdırdı aynı zümreye tecridi i sarihi yazdırdı tecrid-i sarih ki bakın aradan kaç yıl geçmiş halen ok düzeyde Türkçe Bukhari'nin şerhi meselesinde bir eser yok onlara yaptırdı yani Allah onların eliyle aslında bu manada milletin dinini de korudu çok ilginç bir şey söyleyeceğim size Bakın kurulduğu günden bu tarafa kadar Diyanet'in vermiş olduğu fetvaların hepsi elimizde mevcut. Diyanet'in birkaç tane siyasi mesele dışında İslam'ın temel meselelerine dair vermiş olduğu fetvalarda ehli sünnetin akidesine ters bir şey göremezsiniz. Çok ilginçtir. Diyanetin kuruluş amacı belli neden kurulduğu belli ne yapma amacı belli dine hizmet etmek değil dini kontrol altına almak için kurulmuş bir kurum ama buna rağmen Allah bu millete merhametinden dolayı gerçekten dinin muhafazası adına onların eliyle de bu memlekette yüzlerce iş yaptırdı onun için bugün biz şu anda İslam'a ait bir şeyler konuşuyorsak bu sadece Müslümanların hizmetinden değildir. Bazen onların eliyle yaptırmış ve bize Allah kazandırmıştır. Bu da onun dinine münafıkla, fasıkla, kafirle destekleyeceğine dair buyruğunun bir göstergesidir. Ali kardeşimiz Adıyaman'dan hepinize selamları var. Ee, muhterem Hocam Sufa Meclisleri yazın nasıl bir program Takip etmeli Ekim ayından beri beraber Olduğumuz kardeşlerimizle Birliklerimizi bu süreçte nasıl değerlendirmeliyiz Onu en sonda söyleyeceğim Batman'dan Behi Ablamız Yine o da selam gönderiyor ee, Hal hatır soruyor Hepimiz çok iyiyiz Bomba gibiyiz değil mi? İnşallah. Tamam Diyor ki sünnetin tespiti kitabının 291. sayfasında dinleyebiliyorlar mı bizi? Dinleyemiyorlar 291. sayfasına sahabe döneminde hadis kitabeti bölümde yer alan rivayetler beni çok düşündürdü. Abdullah İbni Amr'ın yaz ey Amr vallahi bu ağızdan yanlış bir şey çıkmaz rivayetinin ilk dönemlere ait olduğunu öğrenmiştim. Ama kitabın 291 ve 297. bölümlerinde okuduğumda rivayetlerde sahabenin hassasiyeti Hazreti Ali'nin Kur'an'dan başka kitap yazı olan her kimsenin gidip o kitabı imha etmesini tavsiye ederim. Hiç ve sizden önceki insanlar bilgilerin sözlerine uyup da Allah'ın kitabını terk ettikleri zaman helak olmuş lardır o bölümde yer alan rivayetlerini tarih olarak düşündüğü de Ebu Hürre'nin Hicri 7'de Müslüman olmuş. Allah Resulü'yle son 4 yıl beraber olmuş. Hazreti Ayşe'nin babasıyla ilgili rivayeti Hazreti Ebu hilafet yaptığı dönem. Hazreti Ömer'in rivayeti halifelik dönemi. Hazreti Ali'nin yine aynı şekilde halifelik dönemi. Yani hocam Kur'an bir araya getirilmiş, diğer bölgelere dağıtılmış, hıfzedilmiş, muhafaza edilmiş olduğu halde böyle bir korku yaşıyorlar. Ben kendi durumdan korktum. Niyette siyer, hadis, gramer, Arapça... İmam Hatibi dışarıdan bitirmek bütün bunlar Kur'an'ı daha iyi anlamak için yapılan çalışmalar yalnız ben bunları yaparken Kur'an'ı her gün birkaç ayet okumak ya da 15 günde bir tefsir dersi yapmak diye diğer derslere ayırdığım zaman daha fazla olduğunu gördüm bu konuda görüşünüz nedir diyor diyor kardeşimiz vallahi bunda endişelenecek bir şey yok aslında o Sahabilerin görüşlerinin ne anlama geldiğini de Ömer'in sorusunun üzerinden verdik. Eğer bizim amacımız Allah'ın kitabını ve bize göndermiş olduğu dini anlayıp algılayıp yaşamaksa bu yaşam noktasında şunu öne aldın bunu geriye bıraktın böyle birbirlerine rakip olarak algılamanın hiçbir anlamı yok. Dinin bizden beklediği ve Rabbimizin mükellefiyet adına bize yüklediği şeyleri Tam anlamıyla algılayıp yaşama noktasında bir hassasiyetimiz olmalı Eğer biz amel noktasında bir zafiyet içerisinde değilsek Öğrendiklerimiz sahabe hassasiyetiyle hayatlarımızı aktarma adına gayret içerisindeysek Korkacak hiçbir şey yok ama şu korkuyu hep taşımalıyız Niyetimiz gerçekten selim mi? Selimiyete dair sıkıntıyı oluşturacak bir şey var mı bu sorguyu sahabe de ömrünün sonuna kadar duydu biz de aynısını duymak durumundayız alemin doğrusunu al yanlışını yerinde bırak ilkesini sizden öğrendim Allah ebeden razı olsun sizden de sünnetin tespiti kitabı çok büyük emel vererek hazırlanmış Rabbim razı olsun kitabın 403 ve 406 452 ve 454 sayfalarında anlatılan olaylarda muaviye ve emevi saltanatını masum gösterilmeye çalışıldı çalışıldığını hissettim. Oysa ki Ömer İbni Abdülaziz döneminde ilk işi Ehl-i hutbelerde sonra sebebi sövmeyi yasaklamak Nahl Suresi 90. ayetini okutmak oldu. Emevi saltanatı kitapta anlatılan ayrıntılardaki gibi masum değil. Belki de konu Muaviye ve Emeviler olmadığı için değinmemiştir. Allah'a emanet olun diyor. Hassasiyet şu aslında biz yapılan hata ne kadar büyük olursa olsun eğer bu hatayı yapan bir sahabi efendimizse ona karşı saygı ve ihtiramda hiçbir zaman zafiyet içerisinde olmayız. Diyelim ki Hazreti Muaviye'nin gerçekten ciddi biçimde hataları var. Diyelim ki Hazreti Amr İbni As'ın ciddi biçimde hataları var. O hatalarını ortaya koymak ve hatalarını konuşmak ayrı bir şey şianın yaptığı gibi o hataların üzerinden sahabeye seb etmek sahabeye küfür etmek ayrı bir şey asla biz bu yanlışa kapaşmayız. çünkü bizimle ehli şia arasındaki en temel farkı söyleyeceğim bakın bir ölçü veriyorum şimdi size ehli sünnet dünyası da Ehli şia dünyası da ehli beyti seviyor kimse bu sevgiyi sorgulayamaz az sevdik çok sevdik o Allah'ın huzuruna gidince belli olacak şimdi ben istediğim kadar söyleyeyim o da desin kimin doğru olduğu belli değil. Biz de seviyoruz onlar da seviyor ehli sünnet dünyası ehli beyti severken ehli beytin karşısında yanlış yapan sahabilere karşı takındığı tavır sükunet tavrıdır. Ehli şiada muhabbet burada şey, ehli sünnette muhabbet burada sükunet burada şiada ise muhabbet burada adavet burada aramızdaki fark bu biz adavet ehli değiliz ve sahabeyi yargılama konumunda da değiliz böyle bir şey hakkımız yok ki ben niye yargılayayım bana ne Resulullah'ı görmüş o görenin hatırı yoksa görülenin hatırı var. Allah'a versin hesabını, yanlışını ben koyarım ortaya. Ama hangi sahabenin adını anarsam anayım, birinin ifadesiyle İmam Rabbani'nin en üstte e, Hazreti Ebubekir, en altta Hazreti Vahşi hepsine radiyallahu anhum ecmain derim. Ondan sonraki işlerini de Allah'a havale ederim. Ben siyasi taraftar gibi Birini alıp da birine edecek bir durumda değilim. Böyle bir şeyi de kendimde görmem. Dolayısıyla burada söylenen hassasiyet de odur. Bu konuda bahse konu olan isimler sahabi eğer yapılan iş ne kadar büyük olursa olsun o konuda biz söyleyecek hiçbir söz bulamayız. Sükunet ile karşılar Allah'a havale ederiz. Amr İbni As kendi hayatının hülasası saadetinde Vefat döşeğinde oğlu Abdullah İbni Amr'a söylediği sözü biliyorsunuz. Son sözlerim olsun o sözler. Vefat edecek ağlıyor. Baba diyor ölümden mi korkuyorsun? Ne ölümden diyor oğlum gel sana anlatayım. Senin babanın üç tane hayatının devresi var. Bir devre şu ki Resulullah İslam'a ait hakikatleri dillendirdi. Ben ona yıllarca karşı oldum çok seviniyorum ki o gün küfür üzere ölmedim eriştirdi Allah beni peygambere iman ettim imana erdim İkinci devre o ki geldim Resulullah'ın önünde iman ettim onu razı edecek işler yaptım o memnun oldu benden birçok şey oldu ameller şunlar bunlar neyse yanıyorum o halime keşke o gün ölseydim de ondan sonraki sürece bulaşmasaydım Resulullah'tan sonraki süreç üçüncü devre ondan sonra bir şeyler oldu toplumda farklı hadiseler yaşandı Biz de dünyaya daldık siyasete girdik dünya siyasetine bulandık kirlendik yanlış yaptık şimdi onunla gidiyorum Allah'ın huzuruna ya Allah aşkına bu sözün üstünden ben ne diyebilirim Amr İbni Asa Allah ebeden razı olsun Allah'a verecek hesabını kendi söylüyor söyleyeceğini ben ne söyleyebilirim ki bundan sonra Dolayısıyla hangi sahabe efendimiz olursa olsun bizim takınmamız gereken tavır bu olmalı. Allah hepsinden razı olsun ve hepsinden bizi istifade ettirsin. Şimdi aziz kardeşlerim bir iki şey ben söyleyeyim sonra da sözü sana bırakayım. Heyecan geçti mi? Heyecan çoktan geçti. Tamam. Şimdi 32 dersin tamamının bütün gruplar tarafından bitirilmesi benim ciddi bir arzumdur. Bir ders bile... Kalmamak üzere 32 derslik program inşallah bitecek. Biraz sonra ayrıntılarını size verecek Ceyhun kardeşim. 50 soruluk bir imtihan şeyi çıktı. Sınav kitapçığı çıkardık biz. Adıyaman'dan bir kardeşimiz çıkardı. Ben de tamamladım. Tamamına bir Tamamlanmış bir hale vardırdık. Hepinizi bir sınav edeceğiz. Bakalım anlaşılmış mı anlaşılmamış mı? Sınavın detaylarını da Ceyhun kardeşim anlatacak. Gelecek dönem inşallah Eylül ayının son haftasında ilk sufva muallimleri dersimizle birlikte Bismillah diyeceğiz. İkinci senemize başlayacağız. İkinci senemizin konusu biliyorsunuz siyer. İnşallah dua edin. Allah muvaffak kılsın bu yaz döneminde ben hep onunla uğraşacağım 32 derslik bir siyer programı çıkaracağım inşallah sizlere yetiştireceğim Allah mahcup etmesin çok zor biraz yoğun bu sene bakalım nasıl altından kalkacağız o 32 derslik programı size vereceğim göreceksiniz orada tarihi malumattan ziyade biraz siyerin hikemi üzerinde duracağız ve o hikem üzerinden felsefesi demek istemiyorum hikmeti üzerinden diyeyim hikmeti üzerinden bazı mesajları almaya çalışacağız şimdi onu almamız için zeminde Bizim siyer bilgilerimizi bir güçlendirmemiz lazım. Çünkü ben o kitapta siyeri size çok detaylı anlatamayacağım. Öz olarak bazı meselelerin üzerinden bazı meseleleri konuşacağız. Biri Maune'ye gönderme yapacağım mesela onun üzerinden artık konuşacağız. Ancak orada Biri Maune, Recivakası, Bedir hadisesi, Uhud şu bu. Bunlar üzerindeki malumata sizin sahip olmanız lazım. Onun için... Bugün medresedeki öğrencilere de tavsiye ettim. Size de tavsiye ediyorum. En son gün Umum'a da tavsiye edeceğim bunu. Çünkü Umum'la yapacağımız ders de siyerle alakalı. İki kitabı çok iyi bu yaz döneminde okumanızı istiyorum. Bunlardan bir tanesi siyer atlası bir tanesi de Kasım Şulül Hoca'nın son peygamber Hazreti Muhammed kitabını. Bu iki kitabı çok iyi bir biçimde bakın Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 4 ay. 4 ay içerisinde iyi bir şekilde okursanız inşallah Eylül'de bizim başlatacağımız siyer derslerimiz ve siyer halkalarımız ki sizler muallimlersiniz. Orada ciddi bir birikimle inşallah bu işi başlatıp götüreceksiniz. Bu sefer de o birikimin üzerinden konuştuğumuz zaman da altı dolu bir zemin üzerinden konuşacağız. İstifade daha farklı olacak. Onun için benim ısrarla sizden tavsiyem bütün muallim arkadaşların bu konuda hassas içe hassasiyet içerisinde olmaları ve bu iki kitabı güzel bir biçimde okumalarıdır. Evet. Sınav habersiz yapanı evlad diyoruz. O yüzden habersiz bir sınav yaptık. E, hocam bahsetti. E, sınav 50 sorudan oluşuyor. Her soru 2 puan. Yani toplam 100 puan. E, sınavın ödülleri de var. Ben ödülleri söyleyeceğim size. E, birinci olana hocamızın tüm kitapları, 14 seriden oluşan tüm kitapları ödül olarak verilecek. İkinci olan kardeşimize Siyer Atlası ve Hazreti Peygamber'in albümü. Üçüncü olan kardeşimize ise hocamızdan az önce bahsettiği son peygamber Hazreti Muhammed kitabı hediye edilecek. Bir de meclis olarak birinci olan kardeşlerimize de yeni açtığımız enstitüde hocamızın da katılacak bir kahvaltı programı yapacağız. Ben geliyorum mu hocam kahvaltıya? Sen de gel. <gülüyor> yani iki kategoride olacak sınav. Bir bireysel olarak hepiniz muallimler de katılacak o sınava. Katılacaksınız ilk üçe girenlere ödül bu. Halka olarak meclis olarak evet. da en fazla puanı alan birinci sayılacak onlara da kahvaltı verilecek. Şöyle bir soru gelebilir. Bazı gruplar 5 kişi, bazı gruplar 15 kişi. Önemli değil. Şimdi biz onu ortalamaya görelim. On 15 e, kişi diyelim 80 puan yaptı. Ortalama 5 kişi e, 90 puan yaptı. Ama toplamda 15 kişilik grup daha fazla oluyor. Ama yani biz onu ortalamaya göreceğiz. Yani biz adiliz, adil olmaya çalışacağız. Tamam. <gülüyor> Şimdi soruları verecek Ceyhun kardeş. Bana dedi ki hocam dedi soruları vereceğiz ama herkes gidecek kitaba bakıp çözecek. Ben de dedim ki sen soruları ver, kitaba bakanla biz ahirette görüşürüz. Ona göre yani artık fazla uzun söze gerek var mı? Sıkıysa çekin artık. <gülüyor> tamam. Ee, bir hafta on gün içerisinde inşallah bize bunları bir şekilde ulaştırmanızı rica ediyoruz. Ee, yeterli mi hocam? E yeter tabii ki. Bir hafta on gün içerisinde hanımlar şenayına bir şekilde... Hatta şöyle diyelim, Haziran'ın sonunda sınavı yapsın muallimlerimiz, şey, Mayıs'ın sonunda... ...en geç Haziran'ın ilk haftasında da bize gelsin. Çok uzun mu söyleyeyim hocam? E, yeter. Peki. Heh. Ancak. Mayıs'ın sonu gibi inşallah bize bir şekilde ulaştırın. Ulaştırılmayan e, sorulardan biz şey değiliz. Mesut değiliz. Nasıl değiliz tamam. İkinci duyurumuz 9 Haziran pazar günkü geneliksel pikniğimiz var. Bütün Sufa meclislerindeki tüm kardeşlerimiz... ...eşleriyle beraber davetlidir. Yani hanımlar eşlerini, çocuklarını, erkekler de aynı şekilde eşlerini, çocuklarını alıp... ...gelebilir. 9 Haziran pazar günü sabah 8 gibi buradan otobüs kaldıracağız. Kendi imkanlarıyla gelmek isteyen kardeşlerimiz ise Kayabaşı piknik alanı 4. kapı girişinden girip bizi çok rahatlıkla bulabilir.